Bir Yeşil Dalga programında daha sizlerle beraberiz. Ben Gökşen Şahin, ben Esra Yazıcı Gökmen. Bu hafta e, arboretum nedir, ağaç nedir, arboretum nedir ve bu Yalova'daki arboretumun na giden yolda işte arboretumlar Türkiye'de kaç tane vardır, onların durumları nelerdir diye konuşacağız. Stüdyo konuğumuz Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi'nden doçent doktor Necmi Aksoy. Hoş geldiniz hocam. Hoş, Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi bu e, ağaç nedir <gülüyor> konumuza ve arborituma geçmeden önce haftanın iyi kötü haberlerini verelim. Aslında bizim Tema Vakfı olarak çok heyecanlandığımız bir iyi haberimiz var. Evet. E, evet. Onunla başlayalım istersen. Tamam. E, birkaç ay önce e, yine benzer bir haberi Edirne'den almıştık. Şimdi Kırklareli'nden e, 112 hektar tarım arazisinin e, amaç tarım dışı amaçlı kullanılmasına yönelik e, dava açılmıştı e, Tema Vakfı olarak engellemek için ve bunun e, kazanıldığını öğrendik bizi çok mutlu etti, sevindirdi. Çünkü bu 112 hektarlık arazinin yarısından fazlası mutlak tarım arazisi. Ama geri kalan kısmı da yine tarımsal faaliyetin yapılmadığı bir yer değil. Yani bütünüyle tarımsal üretimin yapıldığı bir yer ve tarımsal bütünlük de söz konusu. Yani bütün çevresi o bölge tarım arazilerinden oluşan bir bölgede. E, Bacasız sanayi yapılacaktı. Yani bu da zaten hani tam olarak ne olduğu da belli olmayan böyle e, nasıl bir sanayi yer alacak orada muallak bir konu. Bunun için daha var ve e, keşifte de e, bilirkişiler kişilerde zaten buranın korunması yönünde karar e, vermişti. Sonuçta da mahkemede aynı doğrultuda kararlan e, sonuçlandı. Bizim için çok e, sevindirici oldu. Bir de daha e, yani 40'lerinde örneğin e, organize sanayi bölgesi var. Şu anda yüzde 13 dolakla çalışan. Hani yeni sanayi talepleri buraya yönlendirilebilir, farklı çözümler de yapılabilir. O yüzden üst ölçekli planlarda da hep burası korunacak tarım arazisi diye gözüküyordu zaten. Bu bizi çok sevindirdi. Evet. Şimdilik 112 hektar tarım arazimiz kurtarılmış oldu. Evet. Bir de kötü haberimiz var. Tabii ki bu aslında bütün hafta gündeme basına yansıyan bir haberdi. Antalya Kemer'deki Bey Dağları Sahil Milli Parkı'nda ...yer alan Kesme Boğazı'na HES yapımı ile ilgili... Ee, ...buna bakanlıktan onay çıktığı yönünde gelen haberler var. Bu bakanlıktan onay çıkması durumunda yani... ...şu an yapılacak olan HES projesi ile beraber... ...oradaki 32 tane endemik tür... Yani 32, ...32'si endemik olmak üzere... ...hatta 111 bitki türünün tamamen yok olma ihtimali var. Dolayısıyla bu da herhalde bu hafta... E, ...içimizi karartan en kötü haberdi diyebiliriz. Ondan sonra da yavaş yavaş artık haftanın haber ve kötü haberinden sonra e, stüdyo konuğumuza dönerek yavaş yavaş Arboretumlar özellikle de aslında bu konu aklımıza bu Yalova'daki Atatürk Arboretumunun ile beraber geldi. Yani arboretum nedir? Çok fazla insan bilmiyor Arboretumun ne olduğunu. Neden önemlidir? E, onlardan bahsederek başlayalım isterseniz hocam. Ben çok teşekkür ediyorum ve bu güzel bir İstanbul gününde sizlerle birlikte olmak çok beni mutlu etti. Yani konumuz da çok, çok hassas tabii ki. Aslında tabii ki isim Latince kökenli bir isim Arboretum. ama Aslında Türkçeleştirirsek çok güzel bir hoş tanımla canlı ağaç müzeleri diyebiliriz. Yani yaşayan ağaç müzeleri şeklinde. Arbos yani latince kökenli, arbos ağaç demek, etum topluluk demek, ağaç topluluğu ya da çalı topluluğu, odunsu bitkiler topluluğu anlamında tercüme ediliyor. Ama bilimsel anlamda tanımını yaparsak kökeni yani orijini nereden geldiği belli olan doğal, yetişen ya da ülke dışında ya da başka bir coğrafyada yetişip getirilen yani egzotik olan ağaç ve çalıların dikilerek sergilendikleri alanlardır, mekanlardır e, diyoruz. E, aslında asıl amaç e, doğada nadir bulunan ağaç ve çalı türlerinin doğal alanları dışında gen kaynaklarının korunması, bilimsel ve eğitim amaçlı olarak kullanılmasıdır en e, temel anlamıyla. Evet, e, Türkiye'de kaç tane arboretum var? Aslında hı, e, hı. yani Türkiye'de e, arboretum olarak hani Çalışma 1950'li yıllarda başladı. Türkiye'de gerçek anlamda iki tane arboretum var diyoruz. Bir tane İstanbul'da bulunan Atatürk Arboretumu, bir de özel olarak bulunan Yalova'da, Samanlıköy'deki Karaca Arboretum. Bunun yanında gerek yerel kuruluşlar, gerek üniversiteler, gerek belediyeler değişik arboretum planlamada çalıştı. Orman Bakanlığı da bu konuda çalışmalar yaptı ama hiçbir zaman bu iki arboretumun yerini tutmadı. Tabii bir de arboretumlardan farklı olarak ülkemizde bir de botanik bahçeleri var. Evet. Ee, yani şu an ülkemizde gerçek anlamda çalışan iki ya da üç tane botanik bahçesi var. Ee, dolayısıyla bunların bir bazıları işte Nezat Gökçük Botanik Bahçesi var, Zeytinburnu Şifa Bitkiler Botanik Bahçesi var, İstanbul Üniversitesi Botanik Bahçesi var, Süleyman Demirel Üniversitesi'nin botanik bahçesi ve herbarium merkezi var. Onun dışında da üniversiteler yeni Arboretum Botanik Bahçeliği kurmaya çalışıyorlar. Belediyeler kurmaya çalışıyorlar ama tabii yani ülkemizin büyüklüğü, doğal zenginliği düşünüldüğümüzde yani şu an çok gerisindeyiz. Hatta ülkemizde şimdi milli bir botanik bahçesi Ankara'da kurma fikri var. Tabii bunun içerisinde bir Arboretum alanı tabii ki olacak. Dolayısıyla bunlar tabii da daha yeni yapılan çalışmalar ki biz bu konuda Bu doğal zenginimiz, bu bitki çeşitliliğimiz, bu ağaç, adunsu su, flora zenginliğimiz açısından aslında biraz çok gerideyiz. Evet. Daha geliştirilmesi lazım. Yani bu konular çok yetersiz. Ya aslında şöyle Zannedeyim, bir... Şu, var. E, tabii Ama. ki yani şu an ülkemizin yaklaşık 11.512 bine takson bazında yani tür değil de tür bazında da 10.000'in üzerinde bir bitki zenginliğine sahibiz. Yaklaşık olarak da odunsu fulara, ağaç ve çalı olarak da yani 600 yakın bir odunsu e, bitki türüne sahibiz. Dolayısıyla e, bir yani ülkemizin hemen hemen her e, bir e, ilinde bir e, arboretum, bir botanik bahçesi bir botanik parkı açılabilecek... bir zenginliğe sahibiz, bir altyapıya sahibiz. Tabii ki iş şu değil, tabelaya yazıp Arboretum Botanik parçası bırakmak değil. Bunlar kesinlikle bir bilimsel yap içerisinde dizayn edilmeli, gerekiyor ve kesinlikle bir eğitim programlarının olmalı, olmaları gerekiyor. Aynı zamanda işte yani günümüz hepiniz biliyorsunuz artık dünyada biyoçeşitliliğin yok olma hızı çok arttı. Evet. Ee, bitki türlerinin ve de ağaç türlerinin e, gen kaynaklarının korunması için kesinlikle e, bu mekanlara, bu alanlara, arboretum, botanik bahçesi gibi alanlara ihtiyacımız var. Tabii ki bunlar bilimsel amaçla e, planlanmaları gerekiyor. Örneğin e, genelde yani bir arboretum olduğu zaman ginkosuz, yani Çin mabet ağsız bir Arboretum ...ya da sikassız, yani dinozorların çağından beri dünyada yaşayan dev sekoyaların olmadığı bir arboretum düşünülemez. Ya da bataklık servilerinin olduğu ya da sonbaharda rengarenk akça ağaçların yapraklarının şekillendirdiği... ...kayın ağacının şekillendirdiği bir arboretum düşünülemez. Peki bu başladı dedik hani çeşitli belediyeler, çeşitli üniversiteler çapında başlayan çalışmalar var. Şimdi aklıma gelen bir şey, bir soru var. Yani çok mu zor bir şey Arboretum yapmak? Ve hani e, yani bu başlayan çalışmaların örneğin e, meyvelerini görmemiz yani bizim gerçekten yeni... Bu şu an yani iki arboretum çok az baktığımız zaman. Evet. Ve Türkiye ölçeğinde yani bizim e, bitki çeşitliğimizle övünüyoruz özellikle. Hele de Avrupa ile karşılaştırdığımız zaman... İşte bizim 12 bin farklı türde bitkimiz var diye ve iki tane arboretumumuzun olması hakikaten baktığımız zaman kafada soru işareti oluşturuyor. Dolayısıyla bir arboretum için ne gereklidir? Yani hani anladığım kadarıyla en büyük gereklilik irade ama bunun dışında evet. ne gereklidir? Çok güzel bir şey, gibi. çok teşekkür ederim. Aslında... E Yani ülkemizde işte 5-6 botanik bahçesi, işte bazı üniversitelerde da planlananlar var. İşte 6-7 tane arboretum adıyla geçen var. Asıl Orman Bakanlığı genelde kendisi de arboretumlara destekleyen bir sürece girmişti. Ama tabii işte Köyceğiz'de bir arboretum çalışması vardı. Antalya'da bir çalışma vardı. Ama bunlar tam istenildiği gibi olmadı. İşte Yalova Belediyesi çok güzel bir adım atmıştı. Gerek termalin olmasından dolayı çünkü orası aslında e, çok eskiden beri e, rekreasyon amaçlı yani hem peyzaj amaçlı hem de e, turizm amaçlı termatoz amaçlı kullanıldığından dolayı e, aynı zamanda milli saraylara bağlı bir alan olduğundan dolayı e, zaten bir arboretum yapısındaydı ve tabii ki Yalova'da da bir e, süs bitkileri üretim merkezinin çünkü Türkiye'nin çok önemli bir ikliminden dolayı hmm. hem evet. çiçek üretimi hem peyzaj bitkileri üretim merkezi olduğundan dolayı belediye gerçekten böyle bir adım atmıştı. Hatta termodun bir kısmını da Atatürk arboretumu şeklinde bir bitki etiketleme sistemi başlamıştı. Çünkü örneğin orada çok güzel Amerika'dan getirilmiş olan yalancı serviler, lavzon yalancı serviler olsun. ...Amerikan boylu mazılarının devasa Türkiye'de o boyuttaki çok nadir görülecek alanlardan bir tanesidir. Örneğin doğal yapraklı ve maki ormanı ile birlikte bu exit sergilendi. Aslında çok güzel bir e, termaldeki bir e, arboretum zaten. Bunun dışında belediyenin oluşturmuş olduğu yeni bir mekan vardı araştırma merkezinin yanında. İşte aslında bu çok güzel bir örnektir. Bir model aslında Türkiye'de. Yani her belediyenin, her üniversitenin ya da eğitim kurumunun... Ee, ya da yerel e, Orman Bakanlığı'nın, Çevre Bakanlığı'nın temsilcilerinin oluşturmuş oldukları bir arboretum, bir botanik parkı merkezi, bir eğitim merkezi. Örneksi eğitim, burnuş, fabrikler, botanik bahçesinin olduğu gibi bu konuda araştırma yapıp bölgedeki çocuklara eğitim verme açısından ya da gelen dışarıdan gelen turistlerin görmesi açısından yani çok e, ekstrem bir örnek vereyim. Bu Türkiye'de ilktir. Örneğin Ege Üniversitesi, botanik bahçesi. Şu an Turizm Information'da bir haritada gözüküyor yani. Botanik bahçesine gidin diye. Yani sanki yurt dışında da vardır. işte botanik evet. bahçesini, haynat bahçesini gördüğünüz gibi. Bu çok hoş bir şey. Bunun aslında bir model olarak bütün ülkemizdeki bütün illere bu ağ sisteminin oluşturulması gerekiyor. Ama ne gerekli? Asıl sistem o. Aslında her şey var ama bir şekilde sistem oluşturmuyor. Öncelikle bilgilerin çok iyi yaşayabileceği bir mekana ihtiyaç var ve bunun çok iyi bir şekilde yönetmeliğinin çıkması gerekiyor. Yani bir alan botanik bahçesi, arboretum ayrıldığı zaman orası uzun yıllar arboretum botanik bahçesi olmalıdır. Evet. 300 yıl, 400 yıl, 500 yıl Hı. yani 100 yıl haraldıkça yaşayabilecek bir doğal mekan olarak ayrılması gerekiyor. Bunun alanı değiştirmemesi gerekiyor ve kesinlikle tasarlanacak olan peyzaj planlamasının bir bilimsel ekip tarafından yani bir orman mühendisi, bir dendrolog, bir arborist, bir peyzaj numarı ve biyolo, botanik biyolojik botanikçiler tarafından oluşturularak bir sistem çerçevesine sunulması gerekiyor. Yani örneğin bir alan Türkiye'nin doğal ağaçları olmalı. Türkiye'nin doğal ağaçların içerisinde Türkiye'nin İğne yapraklı ağaçlara Türkiye'nin yapraklı olmalı. örnek verecek olursak İstanbul'daki Atatürk Arboretum'unun en önemli özelliği ve Yaladı Karaca Arboretum'unun en büyük özelliği Türkiye'nin en zengin meşe koleksiyonlarının bulunmasıdır. Aynı zamanda çünkü Türkiye'nin yaklaşık 205 tane meşe taksonu var şu an ve bu çok 24 işte yeni keşiflerle birlikte 25'e çıktı. Ee, ve bunların 5 tanesi de Türkiye özgü endemik. Ee, evet. ve dünyanın da değişik e, çünkü Türkiye'de e, dünyadaki meşenin gen merkezlerinden bir tanesidir. Dolayısıyla o yüzden temanda sembolüdür yani Türkiye'nin işte ana çünkü 6 milyon hektar ormanı var. Eğer yani, biz bozuk meşe ormanlarını e, verimli ormana çevirebilirsek zaten Türkiye'nin ormansızlaşma sorun çözülmüş oluruz. Çünkü evet. aslında gen kaynağımız orada yatıyor. Dolayısıyla bunların bir sistem çerçevesinde ve bir konseptle sunulması gerekiyor. İşte Atatürk Arboretum diyor ki ben dünyanın ve Türkiye meşe koleksiyonlarına sahibim. Örneğin Doğu Karadeniz'de bir arboretum kurulsa ben Kafkas florasına sahip olan bitkileri e, ya da ağaçların, çalıların bir arboretumunu kuracağım. Peki, Antalya'da şey kurulursa şey. evet. diyelim ki e, Akdeniz'in e, odunsu bitkilerinin olduğu bir e, ya da Akdeniz iklimine Örneğin şu an Antalya'ya gitseniz bir bakarsınız Avustralya kökenli bir bitkiyi görürsünüz. Begonvil Bodrum'a <gülüyor> gidersiniz. Ege'de Begonvil. Begonvil buraya ait bir bitki değil ama Akdeniz'le e, sembolleşmiştir. Dolayısıyla bu tarz e, konseptlerle yani işte bilimsel amaçlı sergilerin zaman aslında çok sayıda gen kaynağına da kurulmuş oluyoruz. Hmm. Bir de yani ...sergilemek hem çok önemli... yani ...hem o bölgenin... E, ...geleceğini garanti altından almak demek... ...yani o tohumları saklamak demek... ...bir ikincisi de... E, ...az önce sizinle konuşuyorduk... ...yayına girmeden önce... ...bir ikincisi de bilimsel amaçlı... ...yani bizim Türkiye'de çok fazla orman mühendisliği fakültesi var... Ama e, gidilebilecek çok fazla yani çok hani üzerinde çalışma yapılabilecek arboretum sayısı iki botanik bahçe sayısı yine keza işte çok kısıtlı sizin de dediğiniz gibi. Dolayısıyla hani hem sergilemek hem de bilimsel açıdan çok önemli yani, gibi görünüyor. Evet, aslında çok önemli bir noktaya e, e, altını çizdiniz. E, şöyle söyleyeyim. Örneğin ben yıllarda İstanbul Üniversitesi'nde çalıştım. Şimdi Düzce Üniversitesi'nde çalışıyorum. Ben öğrencilerimle her yıl bir botanik bahçesi, bir arboretumla ders sonu, ekskidisyon yapıyoruz. İşte Bunlardan bir tanesi Yalova'ya gideriz. Karaca Arboretum Termal'i görmeye gideriz. Ya da Atatürk arboretumu'nu görmeye gideriz. Nezahat Gökit Botanik Bahçesi'ni görmeye gideriz. Ya da doğal alanlara gideriz. Bir de Orman Bakanlığı'nın... Büyük çeşitli bakımda odunsu flora bakımında çok zengin olan alanları doğal arboretum diye ayırdığı alanlar vardır. Şimdi bunlardan bir tanesi yenice orman anlatılan ormanları 100 sıcak noktadan bir tanesi Büyük çeşitli bakımında. Çünkü 4 tabakalı bir orman sistemi yaklaşık 100'e yakın bir odunsu taksonun oluşturduğu dev anı bulunduğu Ve zengin bir bir, bir, bir çoşitliğe sahip olan bir alan olduğundan dolayı zaten koruma altında. Mesela oradaki Kavaklı bölgesi bir doğal arboretumdur. Örnek verecek olursak bizim yapmış olduğumuz Master Aralegin'le beraber yapmış olduğumuz bir çalışmada Sütlüklü Göl'le yaklaşık 450-500 yakın bir flora tespit ettik. Ve bunların yaklaşık 110, 110 tanesi odunsu takson. Yani doğal bir arboretum zaten. Bu da sıradışı e, sıra dışı bir e, ülkemizin odun sıflara bakımdan zenginliğini ortaya çıkarıyor. Bu alanlara da hani geziler yapıyoruz. Ama aslında iş tabii ki bir bitkinin etiketinin olması gerekiyor. Kökenin nereden geldiği, tohumunun, onun tohumların saklanıp tohumların değişiminin olması gerekiyor. Fidanlığın üretilim, daha başka yerlere fidanlığının nasıl hani hayat bir hale değiş değişti, kuş değiş tokuş yapılıyorsa tohumların değiştirilerek Yeni bitkilerin e, getirilmesi gerekiyor. E, çok e, bir ekstrem e, örnek vereyim sizlere. E, 1996 yıllar, yıllarında e, Avustralya'da Wallamit e, çamı ya da Avustralya çamı denilen dinozorlar çağından kalma e, Sidney'deki Wallamit e, Milli Parkında yeni bir e, yaşayan fosil bir e, e, konifer ağacı bulunuyor. Ve Avustralyalılar bunu çok büyük bir reklamıyla tohumlarını üretip diğer botanik bahçesi, arboretumlara gönderiyorlar. Örneğin Gardına bunun gelişi büyük bir seronomiyle dikildi. Ve bütün kent bu ağacı Birken. görmeye gittiler. Ben eminim ki dünyayı, kenti, o ülkeyi, o bölgeyi, sembolize eden bir ağaç, bir arboretumda, bir botanik parçasında, bir, bir botanik parkında dikildiği zaman ve bunun bilgisi doğru anlatıldığı zaman aslında e, onu görmek için herkes e, büyük bir heyecan e, duyacağı kanısındayım. Yani dediğiniz gibi bilimsel e, çalışmalara hizmet ediyor arboretumlar ama aynı zamanda da e, şey için de önemli diyebiliriz değil mi? Yani insanlarda da bu e, hem çevrelerini bilmeleri için hem bu işte doğayı koruma, önem verme, kültürünü oluşturmasında da aslında çok önemli bir role sahipler. Yani bilimsel çalışmaların, e, araştırmalara e, hizmet etmelerinin yanında tüm hani o, insanların da öyle bir e, alışkan yani o e, bilince varmalarını e, sağlıyorlar o, ne türler örneğin hani, sürekli gide, giderek o bölgede ne türler var insanlar onu görüyor e, ne? yani şunu örneğin yani İstanbul'dan belki yine belki Yalova'dan da hani örnek verebiliriz e, şey işte Yalova'daki Karacar büyütüm ayetin bin kurmuş olan yani, büyütümde dünyanın Dünyanın 720 tane konifer taksonu var dünyanın ama çok büyük ormanlarını kapsarlar e, kozalaklılar. Yani yaklaşık e, 600'e yakını orada. Yani işte bir tane e, işte Tayvan'da yaşayan, e, Tayvan yani e, cinsine ait yani oraya özgü olan bir bitki sadece Türkiye'de orada bulunmakta o ağaç. Şimdi bilimsel amaçlı o ağacın orada olduğunu yaşamak biz biz dendrologlar yani ağaç bilimcileri için çok büyük heyecan yarar. Gidip onu orada görmek. Ee, örnek verecek olursak işte bu bahsettiğim Wollemi çamını Nezak Gökyip Botanik Parçası'nın Kivgardından buraya getirdi. Şimdi onun üretimiyle uğraşıyor. Şimdi Kivgard'da onun yani Avustralya'dan dinozorlar çağından kalma bir ağacın Türkiye'de bir örneğinin getirilmesi, bunun sergilenmesi çok heyecan verici. Yani Atatürk Arboretum'u dünya meşe koleksiyonları var. Örneğin Çin meşeleri, Amerikan meşeleri, Meksika meşelerinin orada olduğunu görmek eğitim amaçlı çok heyecan verici. Çünkü eğer ben bir vatandaş olarak Meksika gidip ya da Avustralya gidip onu görmemin çok pahalı olduğunu düşündüğümüz o bitkinin burada olduğunu düşündüğümüzde aslında biz o bitkiyle birlikte Onun doğal kaynaklarını, doğal coğrafyasını da öğrenmiş oluyoruz. Yani bu şekilde bir tasarımın yapılması ve sunumun yapılması gerekiyor. Şimdi bu Yalova'daki Atatürk Şimdi Orada bir kafa karışıklığı evet, var zaten. Evet. Bir İstanbul'daki Atatürk Arboretumu var. Bir de Yalova'da bir Hı -hı. Atatürk Arboretumu var. Onu bir hani kısaca netleştirelim. E, Yalova'daki belediye tarafından evet. kurulan arboretumdu. E, İstanbul'daki arboretum 1950'lerde sizin dediğiniz gibi... Ee, Orman, Bakan, Orman Bakanlığı ve Orman Fakültesi İstanbul Orman Fakültesinin e, emeklilerimizin kurmuş olduğu bir. Hı hı. E, Bu geçtiğimiz günlerde basına yansıyan yani Yalova'daki ağaç müzesi e, imarı açılıyor haberleri de aslında e, Yalova'daki o Atatürk karburetum belediyenin kurduğu Atatürk karburetumunun e, imar planlarının değişmesi ve oranın imarı açılmasıyla başlayan bir süreçti anladığım kadarıyla. Onu birazcık şey yapabilirsek ee, Netleştirelim. Bin, evet, 1995 yıllarında e, pardon 2005 yıllarında hem e, Ege Üniversitesi'nde, Arboretum Botanik Bahçeleri ilgili bir sempozyum yapılmıştı. Aynı zamanda Nezal Gökyapı Botanik Bahçesinde Harvard Üniversitesi ile ilgili bir çalıştay, mini bir workshop yapılmıştı. Bu biz bu noktada. O zaman Yalova'daki Atatürk Arboretum'un kurulma kararı, yani isim, iki isim olmaması gerektiğini demiş, arboretum çağrıştırıyor Ama tabii Atatürk ve Mustafa Kemal'in Yalova için çok ayrı bir önemi vardır. Çünkü hem Termal'in hem rekreasyon amaçlı kullanılması zaten bir kısmı zaten milli saraylara aittir oradan. Aynı zamanda e, yürüyen kaşığın çıkaracığından dolayı yapılması aslında e, doğaya ne kadar önem verildiğini gösteriyor. Ve Yalova'nın da süs bitkileri üretim merkezi ol, olmasından dolayı zaten çünkü e, bitkisel yani, üretimin büyük bir kısmı e, Yalova'da yapılıyor ve şu andaki üniversitenin bu şekilde planlanması bölümlerin kurulması ee, ve belediyenin özellikle e, hem Hayrettin Bey'in de tabii ki Karacabat'ın orada olmasından dolayı aslında orada bir e, gözde görülmeyen sıra dışı bir ağaç kültürü, bir fidanlık kültürü var. Bunun sergilenmesi gerekiyor. Belediye bir adım atmış tabii ki yani isim oysa Yalova Türk Arboretum olur, İstanbul Atatürk Arboretum olur. Çok e, şey değil. Hı hı önce termal böyle bir alanda planlanma için termal planlanmaya çalışıldı o zamanlar etiketlendi zaten termal gidenler görürler orası sana doğal bir zaten koruma altında doğal bir arboretum sonra belediye ayrı bir alanı Atatürk arboretumu alan olarak ayırdı ve tekrar bunu planlamaya başlanıldı ve bu konu da ki belediyenin elinde şimdi aynı şekilde Bursa'da hem bir bir botanik park ve hayvanat bahçesi kurdu aynı a, alanda. İşte asıl sıkıntı bunların e, devamlılığı. İşte asıl e, çerçevede çünkü bir yer kurulduktan sonra bunun sustu değişmemesi gerekiyor. Tabii ki belediyenin tezavurundadır e, kendisinin değişlik yapmaz. Asıl burada e, şunun e, sorgulanması gerekiyor. Biz e, yalvarı sembolize etmiş olan e, bitki üretiminin göstergesi olan, bir canlı müzesi olan burada üretilen bitkilerin e, tanıtılmasında bilimsel eğitim amaçlı olarak sergilenmesinde biz devam etmek istiyoruz devam etmek istemiyor muyuz? Aslında sorun burada temel felsefe. Yoksa yani bu mekan, ayırdığımız mekan e, bizim için e, kapital değeri yani mekanın e, değeri yüksek biz başka bir yere mi götürmek istiyoruz? Yani bunun çok iyi e, aradilmesi e, gerektiği kanısındayım. Ve bence de yani Yalova'da Atatürk Arboretum'unun kurulmuş e, hem Karaca Arboretum var, termal var. Hem de bitki üretim merkezi, e, fidan üretim merkezi e, bu felsefenin devam ettirilmesi gerekiyor. E, ve tabii ki bu durumda üzücü. Evet. E, şimdi baktığımız zaman Yalova'daki durumun razı geçmişine Aslında bu alan e, 2007 yılında yapılan plan değişikliği ile imara açılıyor, imarın yolu açılıyor. Hı hı. E, arkasından da gerekli türküler yapıldıktan sonra arazi turizme açılıyor. En son da işte Mayıs ayında bu ilginç bir detay aslında bu, bu benim bayağı ilgimi çekti. Sipa içeren turizm merkez olması şartıyla bu da herhalde ki işte e, oradaki şeyi değerlendirmek yani termali değerlendirmek amaçlı olabilir. E bu şartla yap işlet devlet yönetimiyle satışa çıkartılıyor. İşte en son bildiğimiz kadarıyla belediye başkanının yaptığı açıklamalara göre işte e, Suudi Arabistan'dan şimdiye kadar Türkiye'ye gelmiş en büyük yatırım olacak. 350 milyon dolarlık bir otel yapılacak gibi bir şeyle en son satıldığı yönünde bir e, haber vardı. Bu dediğiniz gibi hakikaten şeyde çok büyük bir sorun. E, yani devamlılık konusu ayrı bir sorun. İkincisi de e, yani biz bir yeri göstermelik ...arboritum ilan ediyoruz... ...orayla ilgili bir çalışma yapmak yerine... ...işte bir yıl 2 iki yıl sonra tamam... Hani, ...buraya bak bakmak yerine... ...burayı biz satalım... ...ve daha fazla para kazanalım diye... ...dolayısıyla çok ciddi ve çok hızlı... ...değişiyor bütün sistemler... ...yani zaten buradan hemen... ...az önce verdiğimiz Antalya'daki... ...kemerdeki örneğe dönersek... ...zaten Türkiye'nin sadece yüzde dördü korunan alan... ...Milli Park statüsündeki bir yere de HES yapabiliyoruz... ...mesela aynı mantıklı şey yaptığımız zaman... Yani aslında gerek arboretumlar, gerek botanik bahçeleri, kent parkları, yeşil yapanlar aslında sınırların hiç değişmemesi gereken alanlardır. Yani bunlar şehir var oldukça yaşaması gereken mekanlardır. Örneğin işte şu an İstanbul Üniversitesi, Süleyman Botanik Bahçesi aslında çok sıra dışı bir alandır. Uzun süre kalmalı. Zeytinburnu kuruldu. Bu 100 yıl devam etme Çünkü... Bir e, bilimsel amaçlı bir botanik bahçesinin, bir arboretumun ya da bir bitki parkının devamlılığı oluşturmuş olduğu e, bilimsel ve e, eğitimin kültürüyle, devamlılığıyla ortaya çıkar. Yani bu sizin dediğiniz gibi, yani diyelim ki işte bir popüler kültür gibi ben tabelayı koydum, arboretum yaptım, tabelayı koydum, botanik bahçesi yaptım. Bunun bilimsel ve eğitimsel amaçlı ve doğa koruma amaçlı felsefesini biz oturtamazsak aslında bunlar dediğimiz gibi bir tabela parkından ve devamlılığını tabii ki yönetmeliğiyle, kanunuyla yani gerek yerel kuruluş açısından, gerek kamu kuruluş açısından gerek de üniversite açısından Ee, sağlamazsak işte bir yer kurulur sonra bu statüsü değişir başka bir yere gidilir. Aslında burada biz birazcık da kendimizi kandırıyoruz aslında. Evet. Aynı zamanda ülkemizin yani 81 ili var. Her ilin sıra dışı kendine özgü bir coğrafyası var. Yani aslında büyük ilçelerde de zaman Türkiye'nin yani Arboretum sayısının 150-200'ler olması gerekiyor. En her üniversitede şu an doğal uğraşan bir, her ilde bir üniversite var. Otomatikman ya da birden fazla. Ee, ve bu kadar ilk öğretim orta öğretim potansiyeline sahibiz. Lise var, üniversiteler var. Bu kadar genç nüfusumuz var. Doğa eğitiminin en güzel verilebileceği mekanları yaratacak Orman Bakanlığı'nın da Çevre Bakanlığı'nda çok e, fırsatları varken, işte kent parkları oluşturuldu, kent ormanları oluşturuldu. Neden bunlar aslında bir arboretuma dönüştürülmüyor? Neden bilimsel amaçlı planlamalar yapılmıyor? Belediyelere neden ortaklaşa işbirliği yapılarak bunun döngüsü sağlanmıyor? E, tabii bunun en başında da bu yapının bilimsel bir çerçevede kanuni yasal zorunluluğunu oturttuktan sonra planlanması gerektiği kanısındayım. Yoksa tabiyle dışında doğa korumaya da popüler bir kültür dışında evet. başka bir noktaya çıkmayacak kanısındayım. Evet çok teşekkürler. Bugün stüdyo konuğumuz Düzce Üniversitesi Oman Fakültesi'nden doçent doktor Necmi Aksoydu. Bu haftalık programın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın. Yeşil Dalga Çevre mücadeleleri üzerine. Hazırlayan Tema Vakfı Kurumsal İletişim Bölümü